Davet Fıkı dersimizde bundan birkaç ders öncedir davet ve davetçide bulunması gereken özellikler diye bir başlık attık ve bunun üzerine konuşmaya başladık. Bir önceki dersimizde davetçide bulunması gereken dördüncü özelliği işlemiştik beraber. Demiştik ki davetçinin Allahla bağlı kuvvetli olmalıdır. Davetçinin Allah ile bağı kuvvetli olmalıdır. Hatırlarsanız kardeşler bunu anlatırken girişte şöyle bir şey söylemiştik onu tekrar edelim inşallah. Demişti ki insan insanları bir yere davet ediyorsa ve o davet ettiği yerle kendi arasında bir kopukluk varsa bu davetten bir bereket beklemek, bu davetten bir sonuç beklemek e bu biraz saf olur. Yani ben mesela seni bir şeye davet ediyorum sana diyorum ki gel bak şurada hayır var fakat sen bana bakıyorsun benim seni davet ettiğim o hayırla benim aramda ciddi bir soğukluk var. Benim aramda ciddi bir kopukluk var. Bu hem insanın kendisi açısından, hem de davetine muhatap olan insanlar açısından ciddi anlamda bir tehlike arz ediyor. Ondan dolayı davetçi evvela insanları kendine davet ettiği Allah'la kendi arasında kuvvetli bir bağ oluşturmak durumundadır. Allah'la bağdan kastımız ne kardeşler? Allah'la bağdan kastımız salih amellerdir. Çünkü kulun Allah ile arasındaki tek bağ Kulun salih amelleridir. Kalbiyle yaptığı salih ameller, organlarıyla yaptığı salih ameller, diliyle yaptığı salih ameller. Yani daha açık bir ifadeyle kardeşler, insanları Allah'a davet eden bir insanın evvela Rabbini zikretmeyi bilmesi gerekir. Rabbine el açıp ona tadarruğ ile, zillet ile ona yönelmeyi bilmesi gerekir. Rabbine yapmış olduğu ibadetlerden lezzet alması gerekir. Rabbiyle baş başa geçireceği vakitleri özlemesi gerekir. Mesela... Ta ki Rabbi ile arasında böyle kuvvetli bir bağ olsun ki ondan sonra insanları kendi bağ kurmuş olduğu o Allah'a davet edebilsin insan. Aksi halde zaten bunun olabilmesi mümkün değildir. Tabii bunu bu şekilde anlattıktan sonra demiştik. Bir de bunun zaruri bazı gerekçeleri var. Yani davetçi mutlaka davetini icra ederken Allahla arasındaki bağ kuvvetli olmalıdır. Bunun sebeplerinden geçen dersimizde iki tanesini anlattık. Dedi ki davetçinin önündeki en büyük engel Davetçinin önündeki en büyük afet iki tanedir. Bunlardan bir tanesi riyadır. Yani zaman içerisinde insanları Allah'a davet ediyorum derken, davette Allah'ın rızasının kaybolması ve insanın makam elde etmek, mevki elde etmek, insanların övgüsüne mazhar olabilmek için insanları Allah'a davet etmesidir. Bu, bütün amellerin afeti olduğu gibi davetin de en büyük afetlerinden bir tanesidir dedik. Ve hatırlarsanız kardeşler, bir tane hadis de söylemiştik ki çok tehlikeli olan bir hadis. Dedi ki Allah Resulü diyor ki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle ilk olarak üç tane insana hesaba çekecek. Bu hadisi Buhari ile Müslüm rivayet ediyordu Ebu Hureyre'den. Dedik biz bunu işittiğimiz zaman aklımıza Firavun geliyor, Haman geliyor, Karun geliyor. Yani herhalde Allah ilk onları çağırır onlarla muhatap olur diye. Fakat hadisin devamı tüyleri yani ürpertiyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah ilk önce şehidi çağıracak. Yani şehidi kendi huzuruna çağıracak ve ona nimetlerini hatırlatacak. O da Allah'ın nimetlerini ikrar edecek. Allah Azze ve Celle ona diyecek ne yaptın? Diyecek ki senin uğrunda savaştım ve öldürüldüm. Allah Azze ve Celle diyecek yalan söyledin. İnsanlar sana şehittir desinler diye savaştın ve bundan dolayı öldürüldün. Ve insanlar da bunu sana dediler. Yani insanlar sana şehittir dediler. İstediğini elde ettin ve yüzü üzeri ateşe sürüklenecek. İkinci sırada aynısını alim, üçüncü sırada aynısını... Zengin olan insan için söyledi aleyhissalatü vesselam. Onun için kardeşler, riyakar olan insan, yapmış olduğu amelinde ihlas sahibi olmayan insan, bırakın o ameliyle bir şeyler elde etmeyi, kıyamet gününde ateş kendisiyle tutuşturulacak. İlk olarak yüzü üzere ateşe atılacak dedik ve şunu söyledik. İhlas, Allah'la kurulan kuvvetli bir bağın ürünüdür. Riya ise Allah azze ve celle ile insanın arasındaki bağların zayıf olmasından ortaya çıkan bir afettir, bir durumdur. Eğer bir davetçi, davetin afetlerinden olan riyadan korunmak istiyorsa, evveliyatında Allah'la arasındaki bağı kuvveti tutmalıdır dedi. İki, dedi ki kardeşler, davet eden insanların en büyük afeti kendi nefislerini unutmalarıdır. Geçen dersimizde özetliyorum. Çünkü ki dil insanın bedeninde en çok hareket eden ve insanın beynini en çok yanıltan organdır. Hatta hatırlarsanız size İmam Tirmici'nin rivayet ettiği bir hadisi de hatırlattım. Dedim ki, Allah Resulü diyor ki beden sabah uyandığında bütün organlar dile ki biz seninle beraber varız. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Sen istikamet bulduğun zaman biz de istikamet buluyor. Sen bozulduğun zaman biz de beraberinde bozuluyoruz diye. Yani organların kendisinden en çok etkilenmiş olduğu organ insanın bedeninde dildir. Dil insanlara hakkı anlattığında, insanlara Allah'a davet ettiğinde Bazen beyinde şöyle yanlış bir sinyal oluşabiliyor. Ben bildiklerim konusunda sorumluluklarımı yerine getirdim. Yani bildiklerimi insanlara aktardım ve sorumluluğumu yerine getirdim. Oysa insanın bildiklerini anlatmakla sorumluluğunu yerine getirmesi arasında bir alaka yoktur. İnsanın bildiklerini yaşamasıyla sorumluluklarını yerine getirmesi arasında bir alaka vardır. Onun için davetçilerin önündeki en büyük engel, Buna başta kendimi dahil ederekten söylüyorum zaten. Allah Azze ve Celle beni muhafaza etsin. İnsan bir şeyleri çok fazla anlattığında, bir şeyleri çok fazla konuştuğunda, zaman içerisinde o konuştuklarına dair sorumluluklarını yerine getirdiğini düşünüyor ve kendi nefsini unutuyor. Kendi nefsini unutmasından ötürü de tabii ki dediğimiz gibi, hani bir hadis söyledik orada yine, İmam Müslim'in rivayet ettiği. Dedi ki, kıyamet gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, adamın biri, Bağırsakları yere dökülmüş ve değirmen taşını döndüren eşeğin misali bağırsakların etrafında döner durur. İnsanlar ona sorarlar, ey falan sen bize iyiliği emretmiyor muydun? Sen bize kötülüğü yasaklamıyor muydun? O da onlara der ki, evet ben size iyiliği emrediyordum fakat ben yapmıyordum. Ben sizi kötülükten alıkoyuyordum fakat sizi alıkoymuş olduğum kötülüğü ben yapıyordum diye insanlara bunu söyler. Onun için bu iki afetten sakınmanın yolu, kendimizi unutmamamız ve riyadan korunmamızın yolu, Allah Azze ve Celle ile aramızda salih amellerle kuvvetli bir bağ kurabilmektir. Bugün bunlardan kardeşler, üçüncüsünü inşallah işleyeceğiz. Niye davetçi ile Allah arasında sağlam bir bağ olması gerekir? Davetin yükünü omuzlamak için, Allah ile bağın kuvvetli olması gerekir. Müslümanların görevleri arasında en ağır olanlarından biri, Allah Subhanahu ve Taala'ya davettir. Davetle beraber, insanın zorunlu olarak karşılaştığı sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıların başında İslam davetinden rahatsız olan ve engellemeye çalışan tağutların eziyetleri vardır. Davete muhatap olan insanların hevaya ittibası ve yaptıkları eziyetler, insanın acziyeti ve yaşamını devam ettirebilmek için lazım olan maddi, manevi ihtiyaçları da bu sıkıntılardan bazılardır. Bakın kardeşlerim, insanları İslam'a da İslam davet eden İslam'da davet yükünü omuzlayan her Müslüman bu işe adımını attığı anda üç tane zorlukla karşı karşıyadır. Bu bizden öncekiler için de geçerlidir. Aynı zamanda bizim için de geçerlidir. Bir, bu davetin yeryüzünde yayılmasını istemeyen tahutların İslam davetçilerine reva gördüğü eziyetler. Bu öldürme olabilir, bu memleketten sürme olabilir, bu işkence olabilir, bu zindana atma olabilir, bu itibarsızlaştırma. Kişisizleştir, kişisizleştirme olabilir, hakaret olabilir vesaire. İki, davete muhatap olan insanlar. Davetimize muhatap olan insanlar, kardeşler, iki kısımdır. Bir, bize icabet eden insanlar. İki, bize icabet etmeyen insanlar. Bize icabet etmeyen insanlar, Allah azze ve celle çoğunluğun hevaya ittiba edeceğini söylediğinden dolayı, insanlar İslam'a daveti duydukları zaman, rahatlarının, lükslerinin, her şeyi kendilerine mübah görmenin, Ortadan kalkacağını anlarlar ve bundan dolayı da İslam davetçilerine saldırmaya başlarlar. Onlara eziyet ederler, onlara hakaret ederler, onları engellemeye kalkarlar. İki, davetimize icabet eden insanlar bazen vefasızlık gösterirler, bazen nankörlük yaparlar, bazen sabırsızlık gösterirler. Aleyhissalatu vesselamın yaşadığı gibi mesela kardeşler, bazen hanımına iftira ederler. Yani Aleyhissalatu vesselamın uğurlarına canını ortaya koyduğu sahabesi, günün birinde hanımına zina iftirasında bulundular. Yani aynı şekilde İslam davetine muhatap olan Müslümanlar da kendi emirlerine, kendi yöneticilerine, hidayetlerine vesile olan insanlara zaman zaman eziyetlerde bulunabiliyorlar. Üç kardeşler davetçinin kendi acziyeti. Yani biz insanız, aciziz, sıkıntılarımız var, maddi ihtiyaçlarımız var, gereksinim duyduğumuz birtakım maddi manevi sorunlar var. Bun, i̇nsan davetle ilgilendiğinde bunlara zaman, zaman ayıramıyor. Yani mesela bir davetçinin kendi eviyle tam anlamıyla ilgilenmesi mümkün olmuyor. Kendi hanımıyla, kendi çocuklarıyla ilgilenmesi mümkün olmuyor. Bir davetçinin iş yerinden istediği şekilde rızık elde etmesi, para kazanması mümkün değil. Yani davetçi adam yeri geldiğinde dükkanın kapısına kilit vurmayı da bilecek. Yeri geldiğinde çantasını alıp evinden çıkıp gitmeyi de bilecek. Tabi bunlar kendi ihtiyaçları ve kendi aziyetleriyle insan üzerine ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Şimdi davet yapan insan bu üç tane sıkıntıyla karşı karşıyadır. Yani üç sıkıntı insanı her taraftan kuşatır. Peki böyle ağır bir yükün altından nasıl kalkacak davetçi? Yani davetini mi yapsın? Davet yolunda karşılaşacağı eziyetlerle mi, onlara karşı mı mücadele etsin? Bunun elbette bir çözümünün olması lazım. Yani biz bugün bu sorunlara muhatap olduğumuz gibi, bizden önceki insanlar da bu sorunlara muhatap oldular. Allah azze ve celle peki onlara nasıl bir çözüm önerisi getirdi? Veya Allah Azze ve Celle ne ile onları terbiye etti de davet yolunda karşılaştıkları bu zorlukları atlatabildiler. Bakın kardeşler, hususen e, yani bu eziyetler konusuna hani biraz daha tafsilatlı bir şekilde girelim. Sonra bunun çözümünün de Allah'la bağ olduğunu anlatacağım zaten. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle bir çözüm getirmiş. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki kardeşler, Eee... Ve ersalna ila Samud akahum Salih an iabudu Allah feiza hum kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara tek olan Allah'a davet tek olan Allah'a ibadet edin dedi feiza hum fariqani O anda yani buradaki iza kelimesi buna iza-i diyoruz. Yani Salih aleyhisselam onlara Allah'a ibadet edin dediği anda fecreten bir kerede aniden birbirlerine düşman olan iki fırka haline geldiler. İslam davetinin tabiatı budur. İslam daveti bir toplumun içerisine girdiği zaman anında o toplumu iki gruba ayırır. Anında o toplumu iki parçaya ayırır. Eğer bir davet toplumda safları birbirinden ayırmıyorsa orada davette değil daveti yapan insanda problem vardır. İslam'a davet yaptığını zannediyordur. Fakat İslam'a değil, İslam'ın dışındaki bir şeye davet ediyordur. Aleyhissalatu vesselama bakın. Müşrikler aleyhissalatu vesselama ne diyelim dediler. Yalancı diyelim. Herkes biliyor ki Muhammed yalan söylemez. Şairdir diyelim dediler. Herkes biliyor ki Muhammed'in getirdiği Kur'an şiir değildir. Veli Dibni dedi ki ey Araplar biz şiirin kafiyesini, aruzunu, ölçüsünü her şeyini biliriz. Muhammed'in getirdiği bu şey şey değildir, şiir değildir diye. Ne diyelim dediler peki sahirdir diyelim dediler. Sihir yapıyor diyelim dediler. Nasıl? Anne ile evladı birbirinden ayırıyor. Çocukla aşireti birbirinden ayırıyor. İnsanları düne kadar birbirine dost olan insanları bugün birbirlerine düşman ediyor dediler. Ve bu konuda ittifak ettiler. Çünkü gerçekten Peygamber aleyhissalatu vesselamın daveti insanları iki gruba ayırıp bir tarafı Allah'ın izbinden bir tarafı şeytanın izbinden kılmaya yönelik bir daveti. Ondan dolayı kardeşler. Bizim davetimizde bu özellik bulunması gerekir. Bunu inşallah ileriki derslerde anlatacağım zaten. Davette bulunması gereken özelliklerde. Davet ayırıcı olmalıdır. Hak ile batılı, iman ile küfrü, tevhid ile şirki, bid'at ile sünneti birbirinden net bir şekilde ayırmalıdır. Ve taraflar birbirlerine karşı taraf olmalıdırlar. Şimdi siz bunu yaptığınız zaman yeryüzünde kendi sistemini kurmuş insanlar var. Ve bunlar uyduruk bir dinle insanları kendi kontrolleri altında tutuyorlar. Mesela örnek veriyorum. Siz e, şuna e, bazen insanlar şaşırabiliyor. Diyelim ki siz hurafelere itiraz ettiğiniz zaman e, çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Yani mesela misal veriyorum. İşte bugün emniyete alındığı zaman Müslümanlar, gözaltına alındıkları zaman. Mesela emniyette adam şunu söyleyebiliyor Müslümanlara sizin işte kabirlerle, evliyalarla, salihlerle ne işiniz var? Niye bunlara hakaret ediyorsunuz diye? Şimdi mantık olarak düşündüğünüz zaman kardeşler, layık bir devlet sizi gözaltına almış. Sizi gözaltına alan devlet, layık bir devlet. Layık devletin dini olmaz. Ayrıyeten bu insanlar laikliği veya ilericiliği modernizm olarak görüyorlar. Yani hurafeleri, dini hepsini bir kenara attıkları zaman ilerleyeceklerine inanıyorlar. Zaten bu Lozan Anlaşması sonrasında Atatürk'ün söylemiş olduğu şeydir. Yani bunu Kazım Karabekir aktarıyor. Biz bu toplumun dini ve namusa dair değerlerini değiştiremediğimiz müddetçe biz bu toplumda ilerlemeyi kaydedemeyiz diyor. Yani Atatürk yapacağı bütün şeyleri, icraatları bu iki esas üzerinden ifade ediyor. Toplumun dini anlayışını değiştirmek, dini algısını değiştirmek, bir de toplumun namus ve iffet anlayışını değiştirmek diyor. Şimdi zaten dinle alakası olmayan Dinsizliği, ilericilik gören bir devletin sizi karşısına aldığı zaman size, sizin velilerle, kabirlerle, salihlerle, tarikatlarla ne işiniz var dediği zaman insanın düşünmesi lazım. Yani sen kim, veliler, salihler, tarikatlar kim? Bu seni ne ilgilendiriyor? Veya mesela mahkeme başkanı size soruyor. Diyor ki siz bu halkı ve bizleri tekfir ediyorsunuz. Kafir olduğumuzu söylüyorsunuz. Yani insanın hani bu durumda şaşırası geliyor. Yani benim sana kafir demem seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Sen layık bir ülkede yaşıyorsun. Ve layık ülkede mesela tekfir İslam dinine göre bir suçtur. Yani İslam dininin kanunlarına göre haksız yere yapılan tekfir suçtur. İslam kadısı birinin karşısına alıp sen milleti niye tekfir ediyorsun kardeşim dediğinde bunu anlayabilirsiniz. Bunu anlamayacak bir şey yok. Fakat dine savaş açmış bir devletin hakimi arkasındaki yazıyla, önündeki kitapla Allah'ın kitabını arkasına atmış olan bir kadı size niye bize kafir diyorsunuz, biz de Müslümanız dediği zaman burada durup düşünmek gerekiyor. Niye kardeşler? Çünkü bu sistem bir din kurmuş ve bu insanları bu dinin üzerinden sömürüyor. Yani var olan bu mistik anlayışlar, mesela tekfir devleti niye ilgilendirir? Örnek veriyorum, çünkü içinde tekfir olmayan bir dinin devlete zararı yok. İçerisinde tekfir olmayan bir dinin bu devlete zararı yok. Onlar da biliyorlar ki İbrahim'in milletini ihya edecek, Muhammed'in sünnetini ihya edecek olan toplumlar evvela tekfir ile düşmanlarını ve dostlarını birbirinden ayırmaları gerekir. Yani bir Müslüman taifenin, bir Müslüman cemaatin, İslami hareketin yol haritasını çizerken yolun başında ona en çok ihtiyaç duyduğu şey tekfirdir. Çünkü kafir olanlara göre belirleyeceği hukuk farklıdır. Müslüman olanlara göre belirleyeceği hukuk farklıdır. Ve bunun da tek yolu anahtarı tekfir meselesinden geçer. Bundan dolayı da ilk peygamberden son peygambere kadar peygamberler kavimlerine müşrikleri nasıl tekfir edeceklerini onlardan nasıl teberri edeceklerini öğretmişlerdir. Sistem ne istiyor kardeşler? Sistem ircayı istiyor, İrca. İçerisinde tekfir olmayan, kendini İslam'a nisbet eden, herkesi Müslüman kabul eden bir din istiyor. Diyeceksiniz ne alaka? Alaka şu, çünkü sistemin insanları koyun gibi kendi güdümünü almasının yolu buradan geçiyor. Yani millet inanacak ki bir takım veliler var kabirlerinde yatsalar da bunlar kainatın üzerinde tasarruf sahibidirler. Bunlara dua ettiğin zaman bunlar senin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bunlar hastane görevi görüyorlar. Bunlara gidip sürtündüğün zaman sana şifa veriyorlar. Karnını sürdüğünde çocuk veriyorlar. Göğsünü sürdüğünde koca veriyorlar. Bilmem nereni sürdüğünde vesaire. Yani... Bunu biliyorlar, bununla beraber böyle bir din var ki dost düşman diye birbirinden ayırmıyor, kendisine, o dine intisap eden herkese kardeş gözüyle bakıyor diye. Böyle bir dinin, böyle bir inanca sahip olan, böyle bir akideye sahip olan insanlar, yeryüzünde bir şey değiştirme gereği hissetmezler. Yani zaten herkes Müslüman ise, herkes kendini İslam'a nispet ediyorsa, herkes bizim kardeşimiz ise, yeryüzünde değiştirmek durumunda olduğumuz bir şey yok. Sisteme göre de sizin yeryüzünde değiştirecek bir şeyiniz yoksa, sistemin de sizinle problemi yok. Yani sistem size bakıyor. Sizin iddianız ne? Sizin iddianız yeryüzünde bir şeyler değiştirmek mi? Evet, o zaman sizi kendisine düşman görüyor. Sistem bakıyor, sizin değiştirecek bir şeyiniz yoksa, herkes birbiriyle kardeş sessin anlayışınıza göre, sistem de kendisini size kardeş görüyor, sorunlar beraberinde bitiyor. Bunu daha iyi anlamamız için kardeşler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dönemine gittiğimizde, Mesela aleyhissalatü vesselam'dan 50 sene önce 60 sene önce tevhid davetini insanlara anlatan davetçiler vardı. Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl, Amr ibn Abese, Zeyd ibn Desine, Veraka ibn Nevfel. Bunların hepsinin kısalarını İmam Bukhari ve Müslim bize naklediyor. Misal bunlarla müşriklerin arasında tek bir problem yok. Bunlar ile müşriklerin arasında tek bir problem yok. Fakat Allah Resulü gelip Allah azze ve celle ona kum fe enzir dediğinde kalk ve insanları uyar. Müşrikler kulak verdiler Kalk ve insanları uyar Zeyd İbni Amr İbni Nüfey de bizi uyarıyordu Varaka İbni Nufel de bizi uyarıyordu Zeyd İbni Desine de bizi uyarıyordu İşte Amr İbni Abese de bizi uyarıyordu Misal uyarıda problem yok Ama Allah Ve Rabbeke fekebbir Ve fiyâbeke fetahhir Ve rücze fehcur dediğinde Yok dediler bu Muhammed'in daveti başka Bu diyor ki Sadece insanları Allah'a çağırma Rabbini ulula Rabbini yücele bu diyor ki elbiseni pislikten temizle. Toplumun giydiği elbiseyi üzerine giyme. Yepyeni bir elbise giy üzerine. Bu diyor ki bu toplum pisliktir. Bu toplum necistir. Bu toplum şirk toplumudur. Bunları terk et diyor bu Muhammed diye. Aa, bu adamın derdi başka. Bu adam toplumda var olan şeyleri değiştirmeye geldi diyorlar. Ve düşmanlıklarını yapmaya başlıyorlar. Onun için kardeşler sizler peygamberlerin yaptığı bir davet misali, toplumu Allah'a davet ettiğiniz anda, aynı gerekçelerle, aynı tağutlar size aynı eziyetleri reva göreceklerdir. Çünkü onlar da anlayacaklar ki, siz onların kendisiyle toplumu kontrol altına aldıkları dinle bir probleminiz var ve bu dini değiştirmek için geldiniz diye. Sizi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ki şu anda dünyaya bakarsanız, Kur'an-ı Kerim'de evvel tağutların yapmış olduğu şeylerin aynısını Günümüz tağutlarının yap da yaptıklarını görürsünüz. Bazı beldelerde tevhid davetçileri katlediliyor. Yani mesela Hamas ve onun türevleri olan kafirlerin e, Mescidi Aksa'nın bulunduğu o temiz topraklarda i̇bn Teymiye Mescidinde Müslümanların kanını döktüğü gibi. Doğru mu? Yani örnek olarak belki insan şeyi vermek ister. Yani e, işte asli kafirleri vermek ister ama mümkün değil. Yani birileri bakın düşünün kardeşler, küfrün rengi birdir zaten. Yani bir işin içine küfür girmişse, çünkü iman içinde küfür kabul etmez. Hepsi küfürdür. Allah'ın boyası ayrıdır, küfrün boyası ayrıdır. Yani bir defa demokrasi küfrüne bulaştığınız zaman veya başka bir küfre bulaştığınız zaman diğer alanlarda İslam'ı temsil edemezsiniz. Küfrün boyasıyla boyanmışsınız anlamına gelir. Müslümanlar Filistin'de dediler ki siz seçime girdiniz, seçimi kazandınız, şeriatı getirmediniz. ''Zaten yolunuz yanlıştı, iddialarınızın yalan olduğu da çıktı ortaya.'' ''Biz şeriat istiyoruz.'' dediler. Yani biz Müslümanlar olaraktan siz şeriatı ilan etmezseniz eğer, biz şeriatı ilan edeceğiz ve şeriatla hükmedeceğiz. Cuma günü, Cuma namazı vaktinde Müslümanların mescidlerini bastılar, Müslümanları alimleriyle beraber katlettiler. Hatta mescidin dışına kaçan, kendini mescitten kurtaranların da kafalarına sıkmak suretiyle onları katlettiler.'' Yani Rabbimiz Allah'tır diyen, sizin üzerinizde bulunduğunuz din, din değildir diyen Müslümanlar bizden öncekilerde katledildikleri gibi günümüz demokratları, kafirleri, müşrikleri tarafından da aynı şekilde katlediyorlar. Dünyanın dört bir tarafına bakın kardeşler, ilim adamların çoğu sürgün halindedir. Yani nasıl ki Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nü yurtlar, yurdundan çıkardıkları gibi Müslümanlı alimlerine bakın, bir tanesi Avrupa'dadır, bir tanesi Suriye'dedir. Hiçbiri neredeyse kendi beldesinde hayat süremiyor. Niye? Çünkü insanları davet ettikleri din tagutların hesabına gelmiyor. Kendi tahtlarının sarsılacağını fark ettikleri zaman da onlara karşı bir şey mücadele içerisine giriyorlar. Bakın kardeşler, şu anda dünyanın doğusunda batısında bilmiyorum dua ediyor musunuz etmiyor musunuz ki en basitinden yardım olarak sürekli dua etmeniz lazım. Kafirlerin zindanları Müslüman kardeşlerimizle doludur. Bu Türkiye için de böyledir. Bu Arap ülkeleri için de böyledir. Bu Avrupa yani demokrasi insan hakları havariliği yapan Avrupa için de böyledir. Onun için siz Allah'a davet ettiğiniz zaman bugün veya yarın, yakın zamanda veya uzak zamanda fark etmez. Mutlaka sizden önce insanları Allah'a davet eden kardeşlerinizin karşılaştığı eziyetlerle karşılaşacaksınız. Nasıl kalkacaksınız bu eziyetlerin altından? Çünkü eziyetler bir toplumun başına geldiği anda toplum ikiye ayrılıyor. Yani Allah tağutların eliyle Müslümanları imtihan ettiği anda Müslümanlar iki kısmı ayrılıyor. Nasıl iki kısma ayrılıyor kardeşler? Allah Azze ve Celle şöyle söylüyor. Onun ifadesiyle söylüyorum. Fele ya'lemennallahu'llezine sadiku ve la ya'lemennallahu'lkazibin ve la ya'lemenn'lkazibin. Kasem olsun Allah, doğrularla, sadıklarla yalancıları birbirinden ayırt edecektir diyor. Yani imtihan geldiği zaman, bela musibet kapıya dayandığı zaman insanlar iki kısma ayrılır. Sadık olan insanlar, Allah'a verdikleri sözün üzerinde sebat eden insanlar, değiştirmeyen insanlar. Minel mu'minine ricâlun. صَدَقُوا مَا أَحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَبَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri sözü tutmuşlardır. Onların bir kısmı sorumluluğunu yerine getirmiş, kalan kısmı ise sorumluluğunu yerine getirmek için sıra bekliyordur. Ve onlar hiçbir değişiklik yapmamışlardır. Allah'a ilk gün vermiş oldukları söz üzerinedirler diye. Bir kısım ise yalancılardır kardeşler. Zorluğu gördüğünde, eziyeti gördüğünde, memleketi terk etmeyi gördüğünde, zindan kapısını gördüğünde Allah'a ve müminlere verdiği bütün sözleri değiştirir. Dün söylediklerini ikar etmeye başlar. Doğru dediklerine yanlış, yanlış dediklerine doğru demeye başlar. Peki insanlar ikiye ayrılıyor. Biz nasıl sadıklardan olacağız? Verdiğimiz sözleri değiştirmeyeceğiz. Biz inşallah da sadıklardanız. Allah'ın izniyle musibet geldiğinde de aynı halimiz üzere kalırız. Öyle bir şey yok. Yani eğer insanlar söylemiş oldukları sözlerle bir yerlere ulaşıyor olsalardı, emin olun hepimiz şu anda arşın gölgesinde gölgeleniyor olurduk. Hani sözlerimiz ve iddialarımız hakikatten bir şey yansıtsaydı, şu anda bütün dünyada adalet, şu anda bütün dünyada şeriat olurdu. Fakat işler bizim sözlerimizle yürümüyor. İşler hakikatle yürüyor. Hakikat da nedir kardeşler? İmtihan gelmeden, eziyet gelmeden Allah'la bağı kuvvetli olan Müslümanlar, Eziyet ve imtihanla karşılaştıkları zaman dik dururlar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Hiçbir şeyi değiştirmezler. Niye kardeşlerim? Şu önünüzde yazan kağıda dikkat ederseniz eğer. Çünkü El-Kavî olan Allah'tır. Allah'ın isimlerinden bir tanesi Allah El-Kavî'dir. Bütün kuvvetleri kendinde toplayan, kuvvet konusunda kemal sıfatına sahip olan ve kuvvetinin üzerinde kuvvet olmayandır Allah Azze ve Celle. İnsan nerede kuvvete ihtiyaç duyuyorsa o kuvvet Allah'tadır. Ve Allah'ın yanındaki kuvvete ancak insan Allah'la arasındaki bağ ile ulaşabilir. Yani senin aranda Allah'la kuvvetli bir bağ varsa Azze ve Celle sana kendi kuvvetinden bir şeyler verir. Seni kavgı kılar. Ama sen Allah'tan yüz çevirmişsen Allah'la senin aranda kuvvetli bir bağ yoksa senin kuvvete ihtiyaç duyduğun yerde Allah Azze ve Celle'nin sana kuvvet vermesi bu mümkün değildir kardeşler. İkinci olarak kardeşler insanları davet ediyorsunuz. İnsanlara Allah'ın dinini anlatıyorsunuz birinci grup insan zaten Allah azze ve celle bunlara hükmetmiş ve intüteğe ekstra manyıl arzı yudiluk an sabili yeryüzündeki çoğunu var yar Muhammed seni Allah'ın yolundan sabtırlar. Ve laqazdır naley cehennem kafiran min elcini ve ins kesem olsun ki biz insanların ve cinlerin bir çoğunu cehennem için yarattık diyor Allah azze ve celle. Yaumana kulul cehenneme helm tele eti fatulul helm mazid biz o gün cehenneme soracağız doldun mu yani Allah Azze ve Celle cehennemi dolduracak kadar insanların çoğu cehenneme girecek. Fakat cehennem somut bir şey olmadığından dolayı bizim anladığımız şekilde ölçülere sahip olmadığından dolayı hel diyecek. Varsa Rabbi fazlası, fazlasını gönder diyecek Allah Azze ve Celle. Ye. İnsanların çoğu kendi hevalarına ittiba ettikleri için Allah'ın sırat-ı müstakiminin dışında yollar tercih ediyorlar. Yani e, İslam onlara uymuyor. Çünkü İslam onların rahatını bozuyor. İslam onların konforunu bozuyor. Doğal olarak... İslam davetçileri açığa çıktığı zaman anında dalga geçmeye başlıyorlar. Yani gücü yeten elle müdahale ediyor, gücü yetmeyen küçümsüyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'a dedikleri gibi. Sadece sana kavmimizin rezil olanlarının tabi olduğunu görüyoruz. Yani günümüzdeki müşriklere mesela sen diyelim ki daveti anlattın, adam daveti dinledi, davet fıtratına hitap etti, aklına hitap etti, nasıl itibariyle kendini kendine nispet ettiği İslam dininden delillere muvafakat ettiği, adam biraz sana bakıyor, ediyor, hani sizin yanınızda doktor, mühendis, öğretmen, iş adamı, yok. Hep böyle normal insanlar var sizin yanında. Yani Nuh'un kavminin müşriklerinin söylediklerinden başka hiçbir şey değil bu. Sadece bizim kavmimizin içerisinden ayak takımı, rezil demiş olduğumuz insanlar sana tabi oluyorlar şeklinde. Veyahut da mesela örnek veriyorum, işte eski müşriklerin peygamberimize söylediği gibi siz 3-5 tane adam mı söylediklerinizi becereceksiniz. Hani işte münafıklar kis, kis gülüyorlardı peygamberimize. İşte Muhammed açlıktan karnına iki tane taş bağlamış. Fakat millete Kisra'nın saraylarını vaat ediyor. Millete Bizans'ın saraylarını vaat ediyor. Yani biraz önce kuyu kazarken karnında iki tane taş vardı bu adamın. Kıramadıkları bir taşın ışıklarını görünce Allahu Ekber... Şam sarayları feth olduğu Allahu Ekber Kissa'nın kolonları, bilezikleri bizim oldu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gülüyorlardı. Azlıklarını, acziyetlerini onlarla dalga geçmeye vesile kılıyorlardı. Günümüzde de bir farkı yok kardeşler. Yani bakıyorlar hatta vallahi yani çok ilginç bir şey söyleyeyim size e, Suud'un İçişleri Bakanı konuşuyor. Yani Suud'un içleri Bakanı işte Bir Müslümanlar bir iş yapmışlar. Onlar hakkında konuşuyor. Halkı uyaracak Diyor ki korkmayın, onlardan sakın çekinmeyin. Vallahi diyor, vallahi, innehum le şirzimetun kalile. Onlar diyor az bir topluluktur. Onlar az bir topluluktur. Şu anda yeryüzünde, Arap lügatında şirzime kelimesini kullanan tek bir memleket yok. Şirzimetun kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Firavun kendi kavmini, yani Musa'ya karşı kavmini cesaretlendirirken korkmayın korkmayın diyor. Onlar az bir topluluktur. Yani Allah Azze ve Celle şimdiki müşriklerin kalbini öncekilere öyle bir benzetmiş ki lugatta kullanımı kalmayan bir kelimeyi evvelki tağutlar kullandığı için Allah Azze ve Celle onlara kullandırtıyor ki tanıyalım onları. Hani birbirlerinin kardeşleri olduğunu, kalplerinin aynı olduğunu, aynı yerden beslendiklerini anlayalım diye nasıl ki Firavun Musa'nın yanındakine şirzimetun kalile diyor. Az bir topluluk diyor, korkulmaması gereken topluluk. Günümüzün tağutu da aynı ifadeyi kullanıyor. Korkmayın korkmayın diyor. İnnehum leşirzimetun kalile. Şimdi Müslüman bunlarla karşılaştığı zaman insan oğlu onurlu bir insandır kardeşler. Allah Azze ve Celle diyor, Wallakat kerram ne bani adame, Kasem olsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık diyor. Yani Allah insanı yaratırken insana bir onur vermiş, bir gurur vermiş, bir şeref vermiş insana. Şimdi sürekli birisi hakaret edecek, sürekli sizi küçümseyecek, sürekli sizinle dalga geçecek. Bu sizin fıtratınızda var olan onurla zıt bir durumdur. E doğal olarak bu insana ağır gelen büyük. İnsan bunun altından kalkamıyor mesela beraberinde. Üç, dediğimiz gibi bizim kendi ihtiyaçlarımız var. Yani çalışıyoruz, para kazanmak istiyoruz, evleniyoruz, yuvamızdan bir huzur istiyoruz vesaire. E şimdi davetle meşgul olan kardeşlerimizin bunlardan istediklerini elde etmeleri mümkün olmuyor. Aynı bizden önceki nesillerin karşılaşmış olduğu bu ağır yük bizim için de geçerli. Ve bakın Allah Azze ve Celle onlara nasıl bir yöntem, nasıl bir teknik gösteriyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Ey örtüsüne bürünen az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Gecenin yarısı kadar veya biraz eksilt. Yahud dilersen ilave et. Kur'an'ı tertil üzere oku. Gerçekten senin üzerine ağır bir yük yükleyeceğiz. Buraya dikkat edin. Ayetin öncesinde sonrasında illeti bu ayet-i kerimedir. Gerçekten senin üzerine ağır bir yük yükleyeceğiz. Doğrusu gece kalkmak insanda bıraktığı etki bakımından daha sağlam, söz olarak daha kuvvetlidir. Gündüz senin için uğraş vardır Rabbinin ismini zikret ve her şeyden yüz çevirerek ona yönel o doğunun da batının da Rabbidir ondan başka ilah yoktur yalnızca onu vekil tut onların söylediklerine karşı sabret onlardan güzel bir şekilde ayrıl yalanlamakta olan zenginlik sahiplerini ise bana bırak ve onlara az bir mühlet tanı bakın kardeşler İslam'ın ilk yıllarında Allah azze ve celle gece namazını farz kılmıştır İslam'ın ilk yıllarında Allah azze ve celle gece namazını farz kılmıştır. Nasıl bir gece namazı? İki, özelliğe sahip olan bir gece namazı. Bir, uyuduktan sonra uyanılan, iki, içerisinde Kur'an'ın tertil üzere okunduğu. Tekrar ediyorum, yani öyle rastgele bir namaz kıl demiyor Allah azze ve celle. Bu namazın iki tane özelliğinin bulunması gerekiyor. Bir, geceleyin uyuyacaksın, ondan sonra uyanacaksın. İki, Uyanmış olduğun namazın içerisinde Kur'an tertili olacak. Yani tertil üzere tane tane Kur'an-ı Kerim' okuyacaksın. Allah Azze ve Celle bunu farz kılıyor. Ve bunu belli bir zaman sonra Allah Azze ve Celle bunun farziyetini kaldırıyor. bunun nafile hale getiriyor. Şimdi burada düşünmemiz lazım. Niye? Allah Azze ve Celle İslam'ın ilk yıllarında bu namazı farz kıldı. Daha sonra bunu nafile hale getirdi. Bunun tek bir tane illeti vardır kardeşler. İşte anlatmış olduğum konudur. اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا Şüphesiz ki biz senin üzerine ağır büyük yük yükleyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle Yani ey Habibim senin bundan sonra yükleneceğin o İslam daveti senin belini bükecek ağır olan büyüktür. Peki bu ağırlık nedir derseniz kardeşler Aslında surenin içerisinde bunun kodları var Mesela dikkat edin bunlardan bir tanesine Allah Azze ve Celle diyor ki La اِلَٰهَ illa هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onu kendine vekil tutuyor Allah Azze ve Celle. Yani dayanacağın, sırtını vereceğin, kendine güç kaynağı olarak göreceğin tek kişi senin Rabbin olsun diyor. Başka? bir عَلَى ya يَقُولُونَ Onların söylediklerine sabretey Muhammed diyor. Daha henüz peygamber onlardan bir şey duymamış. Ama Allah Azze ve Celle onların peygamberi rahatsız edecek olan bir şeyler söyleyeceğini söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle diyor onları bana bırak. Yani sana engel olmaya çalışan. Sana zorluk çıkarmaya çalışanları bana bırakıyor. Onun için kardeşler Allah Müslümanların yükleneceği bu ağır yükü kaldırmayı geceleyin uyanmak ve tertil üzere Kur'an okumakla mümkün olduğunu söylüyor. Ve ilk nesli Allah Azze ve Celle bu şekilde eğitiyor. Şimdi bizler de diyelim ki bu zikretmiş olduğumuz yüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kendi kendinize şu soruyu soruyorsanız eğer mesela ben e, bu ağır yükler beni tam ezdiği zaman Bunların altından kalkabilir miyim? Yoksa bunlar beni ezer, yarı yolda kalabilir miyim? Ve maalesef İslam tarihi ve insanlık tarihi yolda dökülenlerin tarihidir. Yani eğer insanların yüzde ikisi başarıya ulaşmışsa yüzde 98'i yolda dökülmüştür. Yani zaten insanların çoğunluğu hakka icabet etmemiştir. Hakka icabet eden insanların çoğunluğu da icabet ettikten sonra yolun üstünde, yolun esnasında Maalesef dökülmüşlerdir ve yolu tamamını erdirememişlerdir. Bunun sebebi nedir? Mesela bu soruyu biz de çok fazla kardeşlerimizden duyuyoruz. İşte kardeşlerimiz diyor, biz insanlara İslam'ı anlattığımızda, adamlar bize diyorlar, biz de bir zamanlar sizin bu anlattıklarınızı anlatıyorduk. Biz de bir zamanlar insanları buna davet ediyorduk. Bu yol yol değildir e, diye. Baktık bu yol çıkar yol değildir. Biz de söylediklerimizden vazgeçtik diyorlar. E, gerçekten de doğru söylüyorlar. E, yani... Bugün birçok grup, birçok insan belli şeyleri dillendirdikten sonra belli bir müddet sonra da dökülüyor. E peki bunun sebebi ne? Veya biz bundan nasıl korunabiliriz dediğimiz zaman bunun cevabı bellidir kardeşler. İnsanları Allah'a davet eden, belli bir iddia sahibi olan ve bu iddiasında Allah'la bağı kuvvetli olmayanlar yolda dökülmeye mahkumdurlar. Ve yolda dökülüyorlar da zaten aynı zamanda yolun sonunu bir türlü getiremiyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle ile bağı kuvvetli olan, Allah'la arasında salih amellerle bağ oluşturan insanlar davetin sorumluluğu ve yüküne kadar ağır olursa olsun Allah'ın izine yolun sonunu getiriyorlar ve Allah Ze ve Celle de bundan dolayı ağır bir yükün formülünü "Kum iley ile illa qalila ile ev inqus minhu qalila ile zid alayhi ve Kur'an tertila. Gece kalk, azalt veya çoğalt. Ama orada Kur'an'ı tertil üzere oku" diyor Allah Ze ve Celle. Yani Allah'ın ayetlerini öyle bir tane tane oku ki hem beynine nakş olsun hem kalbine nakş olsun diyor Allah Azze ve Celle ve bu şekilde seni ihya etmiş olsun diyor. Ondan dolayı kardeşler bizler sadıklardan olabilmek için yolun üzerinde dökülmemek için Allah Azze ve Celle ile aramızdaki bağları kuvvetli tutmak zorundayız. Bunun da tek bir tane yolu vardır o da salih ameller hem kalple hem dille hem de organlarımızla yapmış olduğumuz salih amellerdir. İkinci bir mesele ise kardeşler, davetin etkisi için bu bağ sağlam olmalıdır dedik. Yani bu da dördüncü madde olmuş oldu. Niye Allah Azze ve Celle ile bağlarımız kuvvetli olmalıdır? Çünkü davet insanlar üzerinde etki bırakmasını istiyorsak eğer Allah'la aramızdaki bağın kuvvetli olması gerekir. Bakın kardeşler burada e, normalde bir insan e, insanlara davet yaparken evvela şuna ihtiyacı vardır. İnsanların kendisine teveccüh etmesi gerekir. Yani siz insanlara bir şey anlatıyorsunuz eyvallah. Fakat insanların da size teveccüh etmesi lazım. Yani en azından kulak vermesi lazım. En azından ne dediğinizi anlaması gerekiyor insanların. Bunun yolu nedir kardeşler? Sizin davete başlamadan önce ihtiyacınız olan şey insanların size teveccüh etmesidir. Ve bunun yolu da insanın Allah'la arasındaki bağın kuvvetli olmasıdır. Bakın Yusuf suresinde burada zaten önünüzde yazıyor. Allah Azze ve Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'dan ve arkadaşlarından bahsederken diyor ki vada وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَاً Yusuf'la beraber hapse iki tane genç girdi diyor. Şimdi normalde Yusuf Aleyhisselam niye hapse girmiş? Zina iftirasıyla girmiş. Yani bir insana atılabilecek en çirkin iftirayla, yüzü suçlamayla Yusuf Aleyhisselam hapse girmiş. Kral onu çocukken köle pazarından almış, evinde büyütmüş, kendine yakınlaştırmış. Fakat bundan kör, kralın karısına göz koymuş ve onunla zina yapmak isterken yakalanmış ve bundan dolayı da hapsedilmiş. Şimdi böyle bir adama kimse teveccüh etmez. Yani böyle bir adamdan daha ziyade insanların kaçması gerekir. Fakat bakın o iki tane arkadaşı Yusuf Aleyhisselam'a yöneliyorlar ve Yusuf Aleyhisselam'a yönelmelerinin sebebini şöyle zikrediyorlar. Diyorlar ki inna narake muhsinin. Ey Yusuf biz senin muhsin olanlardan görüyoruz. Muhsin kimdir kardeşler? Muhsin Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk eden insandır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatu vesselam ihsanı bu şekilde tanımlıyor. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Eğer onu görmüyorsan bile onun seni gördüğünü bilmendir diyor. Yani demek ki Yusuf aleyhisselam Allah'a öyle güzel kulluk yapmış ki Allah azze ve celle ile arasında öyle bir güzel bağ kurmuş ki dışarıdan onunla beraber zindana giren insanlar Yusuf aleyhisselamın Allah'la olan bu bağını gördüklerinde ona teveccüh etmişler. Ey Yusuf demişler biz bir rüya gördük, bize bu rüyamızı açıklar mısın diye. Ve Yusuf aleyhisselam da bunu fırsat bilip onlara tevhidi anlatmış. Herkese dışarıdaki insanlar görmüş oldukları rüyayı tevhül etmek istediklerinde gene Yusuf aleyhisselama teveccüh etmişler. Ve Yusuf aleyhisselama teveccüh ettiklerinde de Yusuf aleyhisselama şöyle başlamışlar. Yusufu ey Yusuf, ey sıddık olan, çokça doğru söyleyen. Sözünde Allah'la arasında bağı kuvvetli olan, hiçbir şekilde yalana tevessül etmeyen Yusuf, bize görmüş olduğumuz rüyanın tabirini yap diye Yusuf kıssasından iki tane ayet-i kerime söyledik kardeşler. Onun için davetçi insanlara davet yaparken, insanların kendisine teveccühüne ihtiyacı vardır. Yani daha sen anlatmadan onların seni dinlemeye ihtiyacın vardır. Ve bunun yolu da senin Allah Azze ve Celle ile arandaki kuvvetli olan bir bağdan geçer. İnsanlar sana teveccüh etti, sen insanlara kendi dinini aktardın Kendi söylediklerini aktardın Bu sefer ikinci bir şeye ihtiyacın vardır Sözünün insanların kalbi üzerinde tesir etmesine ihtiyacın vardır Biliyorsunuz kardeşler diller de Allah'ın elindedir Kalpler de Allah'ın elindedir Allah dilediği, dile kuvvet Dilediği kalbe kabul dilediği, Dile azziyet, Dilediği kalbe de kapallık verendir Hidayet eden de Allah'tır Gönülleri İslam'a açan da Allah'tır Gönülleri daraltan ve insanları İslam'dan sarfeden eden de Allah'tır. Ben insanlara davet yapacağım zaman sözümün insanlar üzerinde tesir etmesini isterim. Şunu hiçbir zaman unutmayın kardeşler. Söz neşet ettiği çıktığı yere göre insanlar üzerinde tesir eder veya insanlar üzerinde tesir etmez. Dilimizden çıkan bütün sözler, organlarımıza yansıyan bütün ameller bizim kalbimizden çıkan şeylerdir. Yani onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bize diyordu. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O düzeldiğinde bütün beden düzelir, o bozulduğunda bütün bedende bozulur diye. Bakın Allah Azze ve Celle güzel sözü şuna benzetiyor. Etkili, faydalı, meyve veren insanların faydalanmış olduğu sözü Allah Azze ve Celle şöyle ifade ediyor. أَلَمْتَرَ كَيْفَ دَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ve وَفَرْعُهَا فِي سَمَاءٍ töti uklaha kul bi izni sen Allah'ın güzel söze nasıl örnek verdiğini görmedin mi Allah güzel sözü güzel ağaca benzetti Güzel ağaç kökleri yerde sabit dalları semaya ulaşandır ve Rabbinin izniyle her daim insanlara meyve verir Rabbinin izniyle her daim insanlara meyve verir Yaptığımız amellerin insanlar üzerinde etkisi ve tesirinin olmasını istiyorsak İnsanlardan icabet bekliyorsak eğer davetimize evvela onun temelinin temiz olması gerekiyor kardeşler. Temiz bir ağaç gibi kökleri yerde sabit olmalı. Dalları da gökyüzüne ulaşmalı. Bunun da yolu nedir? Bunun da yolu sözün kendisinden neşet ettiği kalbin temiz olması gerekir. Söz nurlu ve temiz bir yerden çıkacak ki nurlu ve temiz bir sonuç getirsin bize. Aksi halde pis ve kötü bir yerden çıkan söz pis ve kötü bir sonuç getirir beraberinde bize. Kalplerin nuru Kalplerin temizliği insanın Allah Azze ve Celle ile kurduğu bağla alakalıdır. Çünkü kalplerin hayatı Allah'ladır. Kalplerin ölümü de Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmak ile gerçekleşir. Ondan dolayı kardeşler, davetçi olan kardeşlerimiz sözlerinin insanlar üzerinde tesir etmesi ve insanların onların davetine icabet edip onlara kulak vermesi için onların e, Allah'la bağa ihtiyaçları var. Zikretmiş olduğum delillerden de anlamışsınızdır. Sözün tesiri Allah'la alakalıdır. Ve ancak bu İnsanın Allah'la kuracağı bağla ilintilidir. Ondan dolayı biz davetçiler, insanları Allah'a davet etmeden önce hem bireysel olarak hem cemaatsel ve toplumsal olaraktan kendi Allah ile aramızdaki bağları kuvvetlendirmek için bir çaba ve çalışma içerisine girmek zorundayız. Allah Azze ve Celle bizleri kendine davet eden ve kendine davet etmekle beraber kendiyle kuvvetli bağ kuran kullarından eylesin. Sözün doğrusunu anlayan, yaşayan ve bunun üzerine can veren Müslümanlardan olmak temennisiyle وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Kardeşler beş dakika bir ara vereceğiz sorulara geçmeden önce. Bu beş dakika içerisinde çıkmak isteyen abiler ayakta kalabalık yapmadan, gürültü ve görüntü kirliliği yapmadan çıkarlarsa çok memnun oluruz. Beş dakika sonra inşallah tekrardan bu hafta sorularla alakalı soruları kardeşimize emanet edebilirsiniz. Allah'ın bize öğrettiği kadarıyla sorulara cevap vermeye çalışacağız.